Algı. İş sanatın sunduğu açık dergi devam ediyor. Evet Açık Dergi devam ediyor 13. Dinleyici Destek Projesi özel yayını 13. Radyo günlerinin içerisindeyiz. Destek e, yayınından sonra şimdi müziğe geçmiş vaziyetteyiz haftanın son e, dergisi içerisinde. Biz ekibi burada. Biz ekibinin Açık Radyo radyo günlerine adapte olmuş hali diyelim ya da. E, Mehmet ve Ozan hoş geldiniz. Merhaba hoş Evet, müzik zamanı olacak bizim için. Az evvelki destek yayın için e, yayınına dair bir iki not düşmek gerekirse tüm dinleyicilere teşekkürler. Ömer Madre ve Erastan Sağlam'ın sabahtan beri sürdürdüğü maraton e, hedefi tutturdu denilebilir. iki yüzü aşkın dinleyici bugün radyo aradı geçti. Evet ve destekte de bulundu. E, ama açık hatırlatalım. Yayınımızı da sürmekte. Bizin ardından da Nilipek burada olacak. Onu da e, programın başında söylemiştik. Hatırlatalım. Desteğiniz eksik etmeyin bu arada. Evet bir kere de hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş ee, e, enstrümanlarla karşımızdasınız şu anda. Canlı müzik dinleyeceğimiz manasına gelir. Öncelikle <gülüyor> e, nasıl gidiyor hayat? diye En klişesinden başlayalım. Ee, biz için nasıl gidiyor tabii ki? E, i̇şte konserlerimiz var. Biraz böyle Anadolu açılımı yaptık. Gördük evet. <gülüyor> evet. Eskişehir'e gidiyorsunuz. Eskişehir'e gidiyoruz yarın işte devamında Bursa, Ankara. Daha önce Ankara sonra Bursa şeklinde devam edeceğiz. Güzel gidiyor. Öncesinde de yoğunmuşsunuz aslında. Yine konserleriniz varmış. Evet gibi. evet. Vardı. Konserler vardı. Bir Şubat ayında az konser verdik gibi hatırlıyorum. Sonra devam ben zaten Almanya'daydım. O sırada. Ondan sonra devam açıldık. Tekrar. <gülüyor> evet. Biz müzik istiyoruz diye başladı ekip. Aynen. Şimdi sürdürüyor. Kısaca bilmeyenler için bahseder misiniz? bizim? nasıl toparlandığında? 2012'de ilk albümü çıkardık. Müzik istiyoruz. Sonra ekip aslında tamamen böyle bir şekilde da değişti. dağıldı. Evet. Oraya buraya uzadılar herkes. <gülüyor> bir şekilde. Ve işte Ozan'la beraber tek şey Beren Sebastian konseri öncesi onu kandırıp onu işte ön gruptuk. Öyle onu kandırıp ben e, e, Sebastiyan yüzünden. E, grup, grup baştan başladı. Evet yani. evet tekrar başladı. Öyle o, o ön grup olamadık orada sonra organizasyonlarla ilgili <gülüyor> sıkıntılar yüzünden ama Olsun. Ozan bizimle kaldı. Ozan geldiğiyle <gülüyor> kaldı. <Evet>, yok, yok. <gülüyor> yok canım memnun memnunum. <gülüyor> evet Ozan da aslında başka pek çok müzisyene eşlik ediyor. Hem ar e, aranjman larda da görüyoruz onu farklı öğrencilerde ee, yani aslında biz bir müzik sahnesinin içinde onu söyleyebiliriz ismi tutunca e, grupta bir biçimde <gülüyor> devam edecektir <gülüyor> galiba ortak bir ruh oldu kesin yani sahnede bir, biraz müzik dinleyelim isterseniz sonra döneriz konuşuruz bunun tamam, üzerine harika, çok da zaman kalmadı ancak yerleştik stüdyoya <gülüyor> Evet ufak uğultu Ozan'ın turşularından geliyor onu da söyleyelim bu ilginç ve egzotik oldu bizim yayınımız için bunu tutuyoruz akılda o zaman, <gülüyor> Organetta. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz eski bir alet olması vesilesiyle yaşlı. Biraz ses çıkarıyor. Evet, armonika benzeri bir şey önümüzdeki. Evet. Yani e, reed enstrüman ailesinden oluyor kendisi. Sadece e, bu melodikadaki hortumdan nasıl hava veriyorsanız kendiniz... Burada bir motor var. O motor sayesinde otomatik olarak içinden hava geçiyor. <gülüyor> Öyle bir şey. Peki. O bakalım. Şey ne dinliyoruz? Dünya bükül dedik öyle başlayalım. İkinci albümünün adı falan. Bahsedilenler Afaki Hayatımın en Hayvani Duyguları içindeyim Çıktıkça içindeyim işte canımı al ruhumu asla öğrendim tek bir şey var sağda okuldan değil ormanın tam ortasında sana demiştim diyor Dünya büküldü. Demiştim, dünya büküldü sana demiştim dünya büküldü sana demiştim dünya büküldü sana demiştim dünya büküldü bana verdiğin tek şey hüzün bana verdiğin tek şey hüzündü son yaklaştı peki başı Var mıydı? Söyle, vardı biliyorum çünkü ben oradan giriyorum işte. Demiştim, dünya büküldü sana demiştim dünya büküldü sana demiştim dünya büküldü. sana demiştim dünya büküldü bana verdiin tek şey hüzün bana verdiin tek şey hüzün sana demiştim dünya büküldü. Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Bana verdiğin tek şey yüzün. Bana verdiğin tek şey yüzündü Senelerdir değişmedik asla Ufukta görünmez Ben oraya gidiyorum işte Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Eve dönüş yolu uzun Eve dönüş yolu uzun Dönüştüm dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Sana demiştim dünya büküldü Eve dönüş yolu uzun Eve dönüş yolu Hüsnü Ağzınıza sağlık. Dünya büküldü. <gülüyor> evet Mehmet Güral ve Ozan Tekin bizlerle beraber. Biz ekibinden. Şimdi e, ilginç bir durum var. Seçil, varsa diyeceğin sana bırakayım sözü ama benim aklımda bir soru var aslında. Bende de var ama... <gülüyor> sen başla o zaman. Tamam ben aslında şeyi soracaktım. Müzik istiyoruz dan Dünya büküldü'ye dönmüşsünüz bir taraftan. <gülüyor> biz müzik istiyoruz yani o albümlere baktığım zaman öyle bir şey gördüm. <gülüyor> Bu bir umutsuzluk hali mi yoksa başka bir moda girmek? Ben de benzer bir şey soracaktım. <gülüyor> yani genel olarak müzik isteme durumumuzda bir değişiklik yok. Öyle her şey <gülüyor> e, e, Dünya bir kürdü de e, yani aslında albümün içinde yine coşkulu ve heyecanlı parçalar var. Yani mod olarak tabii ki ekipteki değişimlerle ve hayatımızdaki değişimlerle Hı. toplam olarak yani top yakın böyle bir e, Soundumuz, beste yazım tipleri, her şey dönüşüyor ve değişiyor. O yüzden öyle bir şey dönüşüm var. Öyle umutsuzluk üzerinden değil aslında hı hı. ama şey. Bir değişikliği, bir değişikliği var. evet evet. Bundan evet. sonra yapacağımız çalışmalar umarım ol, olduğu sürece daha da farklı bir noktaya gidecektir umarım yani. Kötü bir yönde de bükülmeyebilir dünya. Evet aynen <gülüyor> belli olmaz. Yani evet. Müzik olursa bükülmez herhalde. <gülüyor> Peki, yani ismi değiştirmemenin sebebi mesela bürokratik açıklamaları mı var? Ee, Yok, yani şey mi, grubun... Evet, ismi. yani ha. biz olarak devam yani ediyor. Şö olmak. Şöyle ol oldu aslında, bir anda herkes gidip... De, e, yani bütün grup tamamen değişip yeni bir grup gelme gibi bir şey olmadı. Önce işte Berkay eklendi, çıktı. Zaten yedeğimizdeydi. Sonra Ozan geldiğinde Berkay yoktu falan böyle sürekli yani işe dönüş iç içe yani. geçen bir süreç oldu yani şey değil ee, o yüzden anladım peki yüzden de insanın hakkında şey geliyor yani dedin ya ekip birleri kaçtı bir, birileri bir yerlere gitti filan bir yandan da müziğin aslında e, hani birincil mesai olamaması ile alakası var mı e, diye düşünüyorum e, işte hadi bunu konuşalım evet, evet, evet, doğrudan evet, evet doğrudan Ozan bakayım yani benim tüm mesai müzik oldu bir noktadan sonra. <gülüyor> <gülüyor> ne yani mutlu. Ama e, gidenler hakkında ben pek konuşacak durumda değil şu anda. Ama bilmiyorum. Sadece yani bir şey. Dönüşüyor. O biz biz olma durumu veya o biz ismi içinde yani Mehmet'in bana ilk bunu açıkladığı zaman veya Bazen yeri geldiği zaman kendisi açıklıyordu zaten ama hani o bizin içerisine zaten bu müziğin içerisine <gülüyor> dahil olabilecek herkes dahil yani dinleyen dahil zaten. Hani Hani onunla beraber olma durumu, hani sadece müziği yapanlar olarak biz gibi değil de evet. hani şu an siz de biz oluyorsunuz belki de hani birazcık <gülüyor> onu, onu temsilden esasında var. Evet aynen öyle. Teşekkür Aslında bu dönemin e, müzisyenlerinde de böyle bir, birbirine geçmişlik hali gibi bir şey var bir taraftan. Yani sen de başka gruplarla berabersin aynı zamanda bizle de berabersin biraz da bunu da temsil eden bir şeymiş gibi geliyor bana kendi adıma. Dönüştü, ona doğru diyor. Dönüş... dönüşmüş <gülüyor> oldu esasında. Evet, evriliyor yani her evet. türlü. Biz de nereye gideceğini bilemiyoruz ama bir şekilde etrafımızda biz isminin içinde yani olmak isteyen herkes eklemleniyor. Onlara bir şekilde onlara ulaşıyor ve çekiyor yani doğru insanları içine çekiyor gibi bir şey var. Evet. Evet. Bu mecranın fikriyatına da epey yakın aslında. Evet. Ee, biz olma hali onu da söyleyelim. Ee, telefon attığımıza hatırlatalım. Ee, çektik tabii ki kablosunu burada müzik dinlerken telefon sinyali duymayalım diye ama 0212 343 41 di. Evet bir parça daha dinleyebilir miyiz sizden? Tabii dinleyebiliriz. Şimdi yoksunuz. Yoksunuz. <gülüyor> bu aldım her şey Keşke hep benim ve kalsa mesela sen ama yoksun yok Suslu ve kankan gözlerin Kaplanmış Göz. gözlerin Ama yoksun, yoksun Seni görmek için geriye bile baksan Yoksun, yoksun İsmini Ağzınıza sağlık tekrar. Çok teşekkür ederiz. Evet canlı yayındayız. Açık Radyo'da Açık Dergi dinleyici destek özel hali canlı müzik performansı ile sürüyor. Ufak bir araya gidecekmişiz sonra geri döneceğiz. Açık Dergi. Evet söz verdiğimiz gibi hemen döndük. Biz hala burada. Şimdi Ozan ve Mehmet ile beraberiz canlı çalıp söylüyorlar. radyo sorusu da soruyoruz. Her yerini sıkıştırıyoruz tabii ki haliyle. 20. yılı geçti Açık Radyo bir bağımsız e, yayınla dinleyicisiyle beraber sürdürüyor ki tam da işte o bizim normalde şenlik dediğimiz dokuz günün içerisinde sizinle buluşmuş vaziyetteyiz. O anı paylaşıyoruz aslında. Sizin e, radyo dair söyleyecekleriniz vardır belki ya da söylemek isteyecekleriniz. Açık radyo üzerinde de olabilir ya da işte bağımsız yayıncılık hakkında ya da bağımsızlık hakkında. Mehmet ya da Uzan siz. Ya da genel <gülüyor> olarak radyo olabilir. Bakışırken. Olur. Yani, bir şekilde bağımsızlık hakkında konuşabiliriz galiba. Biz de çünkü o minimalde ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. <gülüyor> çok dürüst konuşacağım. Ben çok fazla böyle radyo hayatının içerisinde yani şu güne kadar da çok çok fazla radyo dinlemiş bir insan değilim. <gülüyor> <gülüyor> Açık Radyo'yu mesela hani ilk öğrendiğim zaman da 2010'da Typhoon'un programına gelmişti Typhoon diyor öyle. Hı -hı. E, hani o günü hatırlıyorum o günden sonra, hatta ben bir Harbi'ye gidecektim falan. <gülüyor> Durum <Öğrendim> oldu. <gülüyor> <orada. gülüyor> şey e, yani bur mesela burunun yaptığı yayınları vesaire falan ondan sonra mesela öğrenmiştim. Hani ilk defa A, şu program güzelmiş veya söylemiş falan diye bir şeyler oluşmuştu mesela. Çünkü herhalde o da yine bağımsız... Hı -hı bir şekilde veya bir arkadaşımın da burada programı var, bayağıdır da yapıyor, Ground'ı, evet, yani, e, yani birazcık daha insanların daha kendi alanlarını da veya kendilerini daha rahat ifade edebilecekleri, Hı. kendi zevklerini, bir yandan da böyle onun da bir, belki yine sınırlar içerisinde ama bence yine de bir sınırsızlık içerisinde ve o öyle bir durumun olması ki, her türlü güzel. Evet, duygu OTTÜ'de başlamıştı radyocu da, hmm. radyo OTTÜ'de şimdi açık geldiği de sürdürüyor. Orası da devam eder. Tayfun'u da analım tabii Tayfun Polat'ı. O da 2010 dedim, tam bir hesabını tutmamıştım ben ama... 10'da ya, 11 olsa gerek diye düşündüm. Evet ya ve güncel sahnenin hakikaten muhasebesini evet. yani <gülüyor> evet. bu kadar sıkı tutan... Tayfun, tayfun çok önemli bir insan esasında. Bu, bu, bu, bu, özellikle bu konuda. Bizim de galiba ilk... Ee... Albüm çıktığında ilk radyo programımız Açık Radyo'yla. Yanlış hatırlamıyorsam... Açık Şemsiye'ydi galiba. Açık Şemsiye, aynen. Hatırlıyorum. Açık Ergenov. Ee, sonra bir de e, Ece Dorsa'yla yine Açık Radyo'ya gelmiştik. Hı. Aynı yıl içinde veya bir yıl sonraydı tam hatırlamıyorum. Öyle, böyle bir bizim de Açık bağımız kuvvetli bir <gülüyor> şekilde. Daima olsun diyelim o zaman. Evet, Bu ortak... Evet. E, alanımız. Evet, biz çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür için. Ee, biraz daha müzik dinleyeceğiz tabii sizden. Belki son kez siz de numaramızı hatırlatırsınız. Dinleyici destek hattımızı sizden duyalım bir kez ve sonra parçaya geçelim. Evet. 0-212 e, 343-41 41. Destek olun. E, açık ve Bağımsız radyocu da destek olun. <gülüyor> e, başlayalım. E, aydınlık bizimdir. Aydınlık bizimdir Haba kararınca Aşk arkamdaki izimdir Yolu şaşırınca Aydınlık bizimdir Haba kararınca Aşk arkamdaki izimdir Yolu şaşırınca Aydınlık bizimdir Haba kararınca Aşk arkamdaki izimdir Yolu şaşırınca Kanatlarımız var aslında Oluruz tek Tek beda